Kısmet kapatma, işte evlenmesini engelleme, e, nasiplerinin ötelenmesi gibi böyle muska, büyü vesaire şeyler yapılıp bu tesis edilebilir mi? Bunlara ben inanmıyorum. Yalnız e, sihrin e, bazı etkileri var insan üzerinde. E, Resulullah aleyhissalatü vesselama da sihir yapılmıştır. Ama o sihir yapılan e, malzemeleri bulup imha etmişlerdir Cebrail'in aleyhisselamın kendisine. Hı hı. bildirmesi üzerine bir kuyunun içine saklanmış o malzemeler çıkarılıp imha edilmiştir. Ama kısmet bağlamak, Cenab-ı Allah kısmeti takdir edendir. Öyle onun bunun yazmasıyla, bağlamasıyla kısmet daraltılmaz. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? İnne rabbeke yapsutur rizke limen yasha'u uve yakdir. Şüphesiz senin Rabbin rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine de ölçülü verir. İnnehu kâne bi'ibâdihi habiren basîrâ şüphesiz Allah kullarını gören onlardan haberdar olandır buyuruyor Cenab-ı Allah. Demek ki şunun bunun bağlamasıyla kısmet bağlanmaz, daraltılmaz, genişletilmez. Cenab-ı Allah ne takdir etmişse bir de insan e, sahi gayret gösterip çalışır, çabalarsa Allah ona inşallah bol rızık nasip eder.